Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsın Banu'cum? Ee, yorgun. Dün daha doğrusu cumartesi Eskişehir'e gittik pazar döndük 80 kişi götürdük şehri aşk adasını açtık artık Eskişehir aşk şehri olarak anılacak denizi olmayan yerde adayı nasıl açtınız <gülüyor> olur mu başkan denizi